أعوذ ve 74. madde Harise bin Mudarrib 4 sünnen sahipleri Aleyküm sallallahu Ali Radyaland'dan rivayette bulunmuş, i̇bn ve başkaları Sıka görmüş, İbnül Medin'i onu terk etmiş. Zehebi'nin sözleri bunlar. Harse bin Mudarrib, e, el abdi El-Kufi nisbesi. Ömer radiyallahinden Ali radiyallahinden Selman İbn Mesud, Habbab bin el Eret, Eb Musa Ammar bin Yasir radiyallahu anhum. Furat bin Hayyan el İcli'den radiyallahu anh rivayette bulunmuştur. Kendisinden de Ebu İsak es-Sebi'i rivayette bulunmuş. Bu ravi zayıf sayan herhangi bir tabir yok. Sadece i̇bnül Medin'i onu terk etmiş bu ifade var. İbnü Hacer de bunu reddediyor et-tahripte. Ee, imamların tamamı onu sıka görmüştür. Eee Zehbi el-Mughnide zikretmiş. Mizanda Medini metruk dedi demiş. Aynı şekilde İbnü'l-Cevzi nakletmiş. İbn Hacer i̇bnül onu terk ettiğini nakleden hata etmiştir. Yanlıştır bu diyor. Eee herhangi bir hükümde bulunmamış. Yani eee İbn Hacer bu şeyi bu nispeti reddediyor. İbnül Medîn'den bu nakli. Bunun cissine dair herhangi bir tabir yok. Bütün imamlar tefsik etmiş. Haris bî Muderrib Psika. 75 Habib bin Ebi Habib el-Cermi Müslim ve Nesai rivayette bulunmuş. Hasan el-Basri'den bu rivayet etmiş. Bir cemaat, bir toplu onu e, gevşek buldu. Müslim hadisin tahric etti. Zehbi böyle diyor. Habib bin Ebi Habib el-Cermi el-Enmati babasının ismi Yezittir, Yani Ebu Habib künyeli olan 162 senesinde vefat etmiş bu ravi. Bukhari sahihe dışında ondan rivayet etmiş. İbn-i Maci Hakeza rivayette bulunmuş. Hasan i Basri'den, Katadi'den Amr bin Herem'den rivayette bulunmuş. Kendisinden oğlu Muhammed Muhammed bin Habib, i̇bn Mehdi ve Yezid bin Harun rivayette bulunmuşlar. Netice olarak bu ravi İmamlar Gevşekliğine işaret etmiş. Bazıları sika demişler. Zehebi el-Muğni'de Ahmet ondan göz yumdu. Yani ondan rivayet etmediği manasında. i̇bn Mayn ondan hadis yazmayı yasaklardı demiş. Ve Yahya bin Said el-Kadda'nın da onun hakkında eleştirilerde bulunmuş. El-Kâşif'te de, leyin demiş Zehebi. Divan'da Ahmet onun hakkında eleştiride bulundu. Başkaları ise sıka gördü demiş. i̇bn Halfun Khalfun bu raviden mutabihat yoluyla tarih ettiğini söylemiş. Yani bu ravi hadisi Hasan derecesinden çıkabilecek derecede olan bir ravi. 76 Habib bin Salim. Müslim ve dört sünnen sahipleri rivayete bulmuşlar. Zehebi diyor ki efendiler olan yani e, kendisi azat edilmiş bir köle. Azat eden kişi Numan bin Beşir. E, ondan rivayete bulmuş Numan bin Beşir'den. E, Ebu Hatim Sıka demiş. Bukhari onda şüphe var. Fih Nazar demiş. Habib bin Salim el Ensari Numan bin Beşir'in azatlısı ve katibiymiş. Müslim sayinde ondan ihticac etmiş. Şey babında Cuma namazında kıraat babında ondan rivayet getirmiş. O Numan bin Beşir'den ve Ebu Hureyre'den rivayette bulunmuş Habib bin Salim. Kendisinden Muhammed bin Beşir İbrahim bin Muacir Ebu Bişir, Cafer bin Ebi vahşiye bunlar rivayette bulunmuşlar. İbnadi hadis metinlerinde münker bir rivayeti yok bilakis isnatlarda ızdırapları var demiş. Acurri Ebu Davud'tan Sikadeddin naklediyor. İbn Ban, es İbn es-Sakat'ta zikrediyor. İbnacer onda sakınca yok demiş et Netice olarak Ebu Hatim'in tefsiki ve Ebu Davud'un sıkademesi, yine İbn-i İbba'nın tefsiki, bu imamların tefsiki, Bukhari'nin cerhine mukaddemdir. Çünkü e, bu Bukhari'nin katında en ağır cerh ifadelerinden birisi Fihi Nazar. Ancak müfesser değil. Yani ee, bu tefsik karşısında fihi nazar sözü müfesser bir cerh değil. Özellikle de e, Ebu Hatim gibi müteşeddit bir imamın tefsikinden sonra yine İmam Müslim'in sayhinde onunla ihticac etmesi bu konuda yeterlidir. Yani bu ravi sikadır tercih edilen. Tarül Kebir'de fihi nazar demiş Bukhari e, Zeheb-i Mizan'da, Mûni'de, Kâşif'te bir şey söylememiş. Divanda Ebu Hatim'in zikretmiş ve Bukhari'nin sözünü zikretmekle yetinmiş. Şişt. 77. Habib el-Muallim. Aynı işaret koymuştu Hebi Yani cemaat, kütübiste sahipleri ondan rivayette bulunmuş. Habib el-Muallim, Hasan el-Basri'den rivayet etmiş. Zehebi sikah hüccet diyor. Yahya el-Kattan ondan rivayet etmezdi demiş. Habib el-Muallim, i̇bn Ebi Karibe, Ebu Muhammed el-Basri. Makıl bin Yasar radiyallahu anh'ın azatlısıymış bu da. Ee, babasının ismi konusunda ihtilaf edilmiş. Yani künyesi Ebu Karibe babasının künyesi fakat ismi hakkında ihtilaf edilmiş. 135 veya 130 senesinde vefare etmiş. Tibiste sahipleri ondan rivayete bulmuşlar. Bukhari'nin üç tane rivayeti var ondan. Hepsi de mutabat yoluyla İbnü i Cüreyç'ten yaptığı rivayetler. Atadan ve İbn-i Sirin'den rivayete bulmuş. Kendisinden Hammatlar ve yezit bin Zürey. Yani Hammatlar, Hammat bin Zeyd, Hammat bin Seleme, Hammat bin Usame ve Yezid bin Zürey rivayette bulunmuş. Evet. E, netice olarak bu ravisi Kadir İbn Acir, İbn e, tefsikinde ittifak vardır demiş. Lakin Nesai onu eleştirdi diyor. İbn Acer. İbn Acer'in bu sözü hakkında şunu demek lazım. Nesai'nin söylediği şey leysel kaviy, yani kuvvetli değil. Afza yönünden bir işaret. Yani onun hakkında CER denilebilecek bir tabir sadece el kattan da zikredilen, ondan rivayet etmez sözü söz var el kattan da müteşeddiklerden. şöyle denmiş Ahmet onun hakkında onun hadisiyle ücret getirilmez demiş. Bu hatalı bir nakit yani tasif hatası var. Doğrusu şuymuş ma esahha hadisuhu yani hadisleri ne kadar da sahih manasına gelecek bir tabir. Çünkü İmam Ahmet onun hakkında ma esahha hadis habibu muallim ve akhabehu siqa. Yani habibel muallim ve benzerlerin hadisleri ne kadar sahihtir o siqadır diyor. Teşrik ediyor açıkça yani el ilel vel marifet, ve marifet rical kitabında. Yine el Cerh ve Tadil kitabında aynı söz nakledilmiş. Ee, zeheb Divan'da Sika diyor, Kattan ondan rivayet etmezdi diyor. Aynı şeyleri naklediyor. Kâşif'de Saduh diyor, Mughni'de tekrar Sika diyor. Ve babasını Ebu Karibe künyesiyle zikrediyor. Yahya'l-Kattan ondan rivayet etmezdi. Bir da, Mughni'nin bir o Hüseyin el-Muallim'dir. Hadisinde ızdırap vardır deniliyor yani Habibel Muallim değil de Hüseyin el-Muallim diye. Hüseyin el-Muallim Bukhar ve Müslüm'ün ricalinde. O da ee, mizanda Basralı meşhur diyor. Es-Sıkat'ta onun hakkında Yahya bin Said inatla hareket etti. Yani eleştirdi diyor. Ondan rivayet etmezdi. Ee, bütün kitaplarda hadisi vardır. Ve Diyor ki Hüseyin el-Muallim ondan daha sağlamdır. Yani demek ki bu Hüseyin el-Muallim'den farklı biriz. Netice bu ravinin tefsikiyle amel edilmez. 78. Haccac bin Erta'a Haccac bin Erta'at diye yazılır. Haccac bin Erta'a diye okunur. Müslüm-Makroun olarak rivayette bulmuş ve dört sünnen sahipleri rivayette bulmuşlar. İlim kaplarından birisidir. Atadan işitmiştir. Kendisinden de şube işitmiştir, rivayet etmiştir. Onda gevşeklik vardır. Es-Sevri. Ondan daha iyi bilen kimse bilmiyorum manasında bir söz söylemiş. Hammad bin Zeyd. Ee, on hadislerini Süfyan'dan daha iyi anlardı demiş. Yani şube'nin hadislerini kast ediyor. Ahmet bin Hanbel de hafızlardan idi demiş. El Kat'tan o ve İbn İsak bana göre eşittir demiş. İbn İsak'la bir tutmuş. Ebu Hatim Saduk tedlis yapar demiş. Hatt-ı dediği zaman salih'tir demiş. Nesai kuvvetli değil diyor. Yahya ve başkaları zayıf demiş yani İbn-i i̇bn hata ederdi diyor. Evet. Haccac bin Erta el el-Kâdi Kadı, Müslim Makrunen rivayette bulunmuş. Cebele bin Suaym'dan, Simak bin Harp'dan, nafi Mevla İbni Ömer'den rivayette bulunmuş. Kendisinden Şube, Huşeym Hammatlar, hasbin bin Kıyas Rivat'de bulmuş. Neticede hakkında ihtilaf edilen, çokça ihtilaf edilen ve tedlisle eleştirilen bir ravi. hatayla yine. Ee, bir takım eleştiriler var onun hakkında. Bazı alimler onu övüp tefsik etmişler. nevevi onun müdellis oluşunda ittifak ettiler diyor. Cumhur onu zayıf gördü. Ve onunla ücret getirmediler diyor. Nevevi söylüyor bunu. Şube ve birazınlık onu tefsik ettiler. Hıfz da bari idi. Çok ileri seviyedeydi. Ve ilim de hakeza öyleydi diyor. Tehzibül esmada da böyle diyor Nevevi. Zahir olan e, hadisi Hasen mertebesinden aşağı değildir. Bu ravi'nin, Haccaç -hac bin Erta'nın. Zehebi hakkında ihtilaf edilen raviler arasında zikrediyor bunu. Evet. Ee, tahrif. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sağ evet. Tahrif. Aleyküm Evet. Başka ek olarak söyleyecek bir şeyler var mı? Haccat bin Erta'ya hakkında Abdurrahman demiş ki, Saduk'tur, zayıf kimselerden teddis yapar, hadisi yazılır. Haddesena dediği zaman salihtir, sıtkında şüphe edilmez. Hıfsında semayı yani işitme kaydını belirttiği zaman ezberinde, sıtkında şüphe edilmez. Hadis ile getirilmez. Zühriden işitmemiştir. Hişam bin Urve'den işitmemiştir. İkrime'den işitmemiştir diyor. Abdurrahman bu şey Ebu Hatim. Abdurrahman anlayacağız Abdurrahman dediğin zaman İbnü Mehdi de kast e, kastedilebilir. Ama burada Cevhet Tadir kitabında O, yani e, Ebu Hatim katılıyor burada. Evet. Ee, İbn-i sözü, tam sözü yani hata eder demiş ya. Onun El Kamil'deki sözü Haccac bin Ertağ bazı insanlar terlisinden, Zühri'den yaptığı rivayetlerde ve başkasından yaptığı rivayetlerde terlisinden dolayı onu kınadılar. Bazen hata ederdi bazı rivayetlerde diyor. Ama asla kasten yalan söylemezdi diyor. O hadisi yazılacak kimselerdendir. Evet. 79. Haccac bin Dinar el-Vasiti Ebu Davut Tirmizi ve İbn-i Mace rivayette bulmuş. Haccac e, Muaviye bin Kurre'den rivayette bulmuştur. Ebu Hatim hüccet değildir demiş. Onunla hüccet getirilmez demiş. E, Ahmet bin Hanbel ve i̇bn May'in onda sakınca yok demişler. Ebu Zür a Saduk, Salih, onda sakınca yok dediler. Zehebi'nin sözleri bunlar. Haccac bin Dinar es Sülemi el Vasiti, Muaviye bin Hurre, Mansur bin el Muhtemir'den ve Cafer bin İyas'dan rivayette bulunmuş. Kendisinden de Şube, İsmail bin Zekeriya ve Muhammed bin Beşir rivayette bulmuşlar. İbn-i Mübarek Sika diyor. Yakup bin e e e Şeybe, El-İcli, Ebu Davud, İbn-i İbnül Medini, bunlar Sika diyorlar. İbn-i Mayn, Saduk diyor, onda sakınca yok diyor, yukarıda Zeheb'in aktardığı gibi. Ee, yani onun Leysebihi Bes dediği Sika manasında olduğunu hatırlatalım tekrar. Yine vasıtidir, yani vasıtlıdır, Sika'dır demiş açık bir ifadeyle. Devriğinin, Abbaset devriğinin rivayet ettiği tarihinde söylüyor bunu. Abde bin Süleyman onun hakkında sebt idi demiş. Yani birinci mertebeden tefsir etmiş. Tirmizi Sika Mukaribül Hadis diyor. Ahmet Leysebihibes diyor. Sakınca yok diyor. Eleştirenlere gelince Ebu Hatim onunla uccet getirilmez demiş. İbnü i Zeyme Fil Kalb Min demiş e, yani kalpte kalbimde ona karşı bir şey var kalpte ona karşı bir tereddüt var manasında Darakutni kuvvetli değil demiş. Netice olarak bu ravi Sikadır. imamların tefsikinden dolayı. Hakkında söylenen cerh müfesser değil müphemdir, kapalıdır görüldüğü gibi e, ve cerh eden bu üç kişi çoğunluğa karşı muteber değil. Allah halim müfesserde cehleri. Evet. İbn Ebi Hatim'in esbabül şeyin, Ebu Züra'nın sözünü burada Saduk, Salih, Labe Sebih diye aktarmış Zehbi. el ve Tadil'deki e, nakil şöyle Salih, Saduk, onda sakınca yok, mustakimul hadis. Hadisleri rivayeti düzgün şeklinde de mizanda bir hükümde bulunmuyor Hebi El-Karşu'da ise sabuk olduğunu tercih ediyor. Geldik başka bir önemli raviye. Haccac bin Ebi Zeynep el-Vasiti. Müslim, Ebu Davud, Nesai rivayette bulunmuşlar. Bunları işaret etmiş Zehebi ve diyor ki, Ebu Osman'ın nehdiden rivayet etti. İbnül Medin'i onu zayıf gördü. Sadece o diyor. Haccaş bin Ebi Zeynep es-Sülemi Ebu Yusuf El-Vasiti 150 küsürlü yıllarda vefat etmiş. Müslim sadece bir hadis rivayet etmiş. O da sirkene güzel bir katıktır hadisi. Sayhinde bu hadisede mutabaat var Müslim'in. Ebu Süfyan Talha bin Nafiden Bu Cabir Radiyallahu'nun komşusu olan zat. Daha önce geçti mi burada yoksa ikinci derste mi geçti? İkinci derste de geçmişti. Ebu Süfyan Talha bin Nafi'den rivayette bulmuş. Ebu Osman bin Mehdi'den rivayette bulmuş. Kendisinden de İbni Mehdi, Huşeym Yezid bin Harun rivayette bulmuşlar. İbni Adi umarım sakınca yoktur diyor. Yaptığı rivayetlerde bir sakınca görmediğini söylüyor yani. Ebu Davud, onda sakınca yok diyor. Leysebi'yi bes diyor. İbn-i Sika diyor. E, tarihinde. Nesai, Leysebil Kavi diyor. El-Kâşif'te zehebim ve Meşşâh'un Nesai diyor. Yani Nesai onu eleştirdi. kutni ı Kutnî, bi Kavi demiş. Vela Hafız. Hafız değil, kuvveti değil demiş. E, başka bir yerde de Sika diyor. Yani demek ki Dara Kutne'den iktiraflı nakil var. Veyahut hatta Sika ama hafızasına bazen yanıldığına dikkat çekiyor olabilir. Ahmet bin Hanbel, ben onun hadiste zayıf olmasından endişe ediyorum demiş. Ukayli bir hadisini rivayet ediyor. Ebu Osman'ın nehdiden yaptığı ve... Ona tabi olmamıştır, diyor. Bu rivayet bir hadis zikrediyor ve ona tabi olmamıştır, diyor. Ruhayli'nin eleştirisi böyle. Netice olarak bu ravi, la-besebih mertebesinde, yani tevsik'in üçüncü mertebesinde saduh bir ravi. Hadisi şahit ve müteabata elverişli, tek başına hasen olması da mümkün. Çünkü onun hakkındaki cerh müfesser değil tabiri kullananlar, müfessir bir bulunmuyorlar. Yani hasen mertebesinden aşağı kalmaz hadisi. Zehebi mizanda bir hükümde bulunmamış. de El-Kâşif'te Hakeza'yı öyle sadece söylenenleri nakletmekle yetinmiş. Evet. 81 Harp bin Şeddat Bukhari, Müslim ve Nesai rivayette bulmuşlar. Zeheb diyor ki, Hasen'den ve başkalarından rivayette bulundu. Ahmet, Sika dedi ve başkaları. Yahya el-Kad'dan ondan rivayet etmezdi. Ebu Ahmet hakim, Leysebil Metin demiş. Çok sağlam değil demiş. Evet, Bukhari, Müslim, ebdaud Tirmizi Nesai'i. Sadece Nesai değil, Ebu Davud. Evet, Bunlar rivayette bulunmuş. E, hacca, e, Harp bin Şettab el-Yeşkuri, ebul Khattab el-Basri, 161 senesinde vefat etmiş. Yahya bin Nebi Kesir'den, Katade'den ve Şehir'den, yani Şehir bin Avşek'ten rivayette bulunmuş. Kendisinden i̇bn Mehdi, Ebu Davud et tayalisi Samet bin Abdilbariz ve başkalar rivayette bulunmuşlar. Şey, i̇bn Hacer bunu Bukha'nın ricali arasında, eleştirilen ricali arasında zikretmemiş. Burada da zaten eleştiri şey boyutunda. Yani Yahya El-Katta'nın ondan rivayet etmemesi. Bir de Ebu Ahmet Hakim'in bil Metin demesi. Bu da çok cer sayılabilecek bir ifade değil. Netice olarak Sikadır. Zehebi de tefsik ile amel edileceğine işaret etmiş ve sahih sahiplerinin tamamı onunla hüccet getirmişlerdir diyor mizanda. Ahmet bin Ambel, sept fi kullil meşayih diyor. Bütün şeyhler hususunda o sebt sağlamdır diyor Ahmet bin Ambel. i̇bn Hacer Acar, diyor. Çünkü cerh hafızları müpem zaten. Muhni'de Zehebi Sikavşı'nı tercih etmiş. Etdivan'da da öyle. Ve Sikav'da zikrediyor. Zehebi. 82. Harp bin Ebil Aliye. Müslim ve Nesai demiş. Müslim ve Nesai demiş işaret olarak Hasen'den rivayette bulunmuş. i̇bn Mayin bir seferinde leyin bulmuş, gevşek bulmuş. Bir seferinde de kuvvetli bulmuş. Bu kadar. Bu Ebu Mazel Basri künyesi, Harp bin Ebilali'ye. Ee, Müslim tek bir hadisi mutabat olarak Sayin'de rivayet etmiş ondan. Bu da şey hakkında bir kimse işte bir kadını beğenirse evlenmek için ailesine gitsin manasında o hadisi ee, Ebu Zubeyr'den ve İbn Ebi Nuceyh'ten rivayette bulunmuş. Kendisinden de Abdulsamed bin Abdülvaris, Hüseyin ve Luayn rivayette bulunmuşlar. İbnü'l-Medini sıh diyor. El-Kavariri hüve şeyhun lena sıka. O bizim şeyhimiz idi. Sıka diyor. El-Kavariri İbnü onun hakkındaki sözleri ihtilaflı. Bir seferinde sıka demiş, bir seferinde zayıf demiş. İbn Hacer saduk yanılır demiş. Zehbi bir veya iki hadiste yanılmıştır diyor. Başka bir şey yerde Muhni'de bu az önce aktardığım Mizan'da söylemiş. Muhni'de de diyor ki hüccetsiz olarak, yani gerekçesiz olarak zayıf saydı diyor. Zayıf sayıldı diyor. Yani herhangi bir gerekçe göstermeden zayıf diyen öyle dedi. Ee, Ahmet'ten onu sanki zayıf görür gibi bir rivayette bulunmuş. bulunmuş Ahmet'ten böyle bir e, rivayet gelmiş. Netice olarak Zehebi'nin de söylediği gibi bu ravi hüccettir bazı imamlar onu tefsir etmişler zayıf sayanlar ise cerhlerine dair bir açıklama tefsirde bulunmamışlar sadece İbn-i bir sözü var o yanılır sözü bunu da İbn Zehebi zaten bir veya iki hadiste yanılmıştır diye söylüyor bu da cerh sayılmaz cerh değildir Bundan dolayı zayıf saymak ancak teşehhüttür. Yani bir iki hadisten dolayı zayıf saymak teşehhüttür. 83 Harmele bin Yahya et-Tuceibi meşhur Harmele bin Yahya Müslim ve Nesai işareti var. Sika pek çok rivayette garip kaldı tek kaldı diyor Zehbi. Ebu Hatim onunla hüccet getirilmez diyor. Harmele bin Yahya bin Abdullah bin Harmele bin İmran et Tuceybi. Kunyesi Ebu Hafs. Şafii'nin arkadaşı, İmam Şafii'nin öğrencisi, arkadaşı. 166 senesinde doğmuştur. 243 senesinde vefat etmiştir. eee Tücibi, Tücibi, Tücibi'e nispet, Tücibi, o da bir e, kabile, Yemen kabilelerinde bir kabile, e, Mısır'a yerleşmiştir daha sonra. Ve onlara nispetle Tücibi, Mısır'da bir mahallada olmuştur. Tehzibül Esma ve Lugada, Nehvevi'nin aktardığına göre. Evet, İbn-i Veep'ten çokça rivayette bulunmuş, Şafii'den. Eyyub bin Süleyd el-Remli'den er rivayette bulmuş. Kendisinden Müslim. Ee, nevevi diyor ki, Müslim ondan çok rivayette bulmuştur diyor. Yani bu Harmele bin Yahyan, İbn-i Mace, Nesai, bu Nesai vasıtalı olarak Ebu Atim ve Ebu Zura rivayette bulunmuşlar. Sonuç olarak bu ravi kendisine hüccet getirilecek bir ravidir. Zehebi onun hakkında Sika imamlardan birisidir diyor. Eyyub ee, bazı tek kaldı rivayetleri olduğunu işaret ediyor. İbn-i Adi tebehertu hadîs-i harmele fe fetteştuhu kesir felem ecud fi hadîs-i mâ en yed'af min ecdi'yi diyor ki ben diyor i̇bn Adi bu harmele'nin hadislerini diyor epey araştırdım, inceledim diyor. Kendisi sebebiyle zayıf sayılmasını gerektirecek bir şey görmedim diyor El-Kamil'de. Sehbi de diyor ki ben derim ki İbn Mayne'nin onu övmesi yeter diyor. O diyor İbn Mayne'den daha küçük diyor. Yaşça daha küçük olmasına rağmen diyor İbn Mayne'nin onu övmesi yeter diyor. Harmele evet Hafız Muhakkik Ebu Said İbni Yunus Mısır'ın meşhurlarından birisi bu alim. Şöyle demiş, Harmele insanlara imla ettirirdi, İb İbn-i yaptığı rivayetleri imla ettirirdi, yazdırırdı. Zehebi Mizan'da tefsik ile amel edileceğine şeret etmiş. İmam Nebebi imam idi diyor, hafızdı, hadiste hafızdı ve fıkıhta diyor. Ee, onun diyor büyüklüğüne, saygınlığına, Müslim bin Haccac'ın sayhinde çokça ondan rivayet etmiş olması yeter diyor. Ebu Atim'in la yuhtetce bir sözü ise müfessar olmayan ve iltifat edilmeyecek bir sözdür. Çoğunluk imamların tevsiki karşısında. Zaten Ebu Atim müteşedditlerden cerhe kabul edilmez alelatlar. E, bu rabide sıkadır. Bir tane daha aktaralım Bu da önemli bir rabi. 84. Hureys bin Osman er-Rahabi. Hureys bin Osman. Er-Rahabi Buhari ve dört sünnen sahipleri rivayet ettiler diyor. Sehebi Sika Mutkın Nasıbiliğinden dolayı hakkında eleştiri yapılmıştır. Evet. Hureys e, Hariz diye de okunmuş. Hariz, Hariz bin Osman Er-Rahabi Himyer taraflarında Rahabe denilen mıntıkaya nispetle Rahabi deniyor. 163 senesinde vefat etmiş. Bukhari'nin iki hadisi var. İki tane hadis rivayet etmiş ondan. Sünen sahipleri onların rivayette bulmuşlar. Abdullah bin Büsür'den radıyallahu rivayette bulunmuştur. E, mizanda tasif ile bu Abdullah bin Büsür diye geçmiş. Doğrusu Büsür. E, sahabi olan Abdullah bin Büsür ve Halid bin Ma'dandan, Raşid bin Sa'attan ve bir topluluktan rivayetle bulunmuş. Kendisinden de Bakî, Bakî bin Elvelîd, Yahya el-Buhazi, Ali bin Elcad, e, bu meşhur müsned sahibi Elcadiyat diye meşhur, müsnedin sahibi Ali bin Cad ve bir topluluk rivayette bulunmuşlar. Ebu Hatim Hasanü'l-Hadis velem lem yasih indî mâ yuqâle fî ra'yihî ve lâ alem biş minhu. Onun hadisi Hasendir, rivayeti güzeldir diyor. Onun görüş hakkında söylenenler diyor, benim katımda doğru, sabit olmamıştır, sayı olmamıştır diyor. Yani bu nasipin ne dair. Ben diyor Şam'da ondan daha sağlam birisini bilmiyorum diyor. O Safvan bin Amr'dan, Ebu Bekir bin Ebi Meryem'den daha sağlamdır. Sıkadır mutkindir. Yani Ebu Hatim gibi birisinin bir ağabeyi böyle övmesi nadirdir i̇bn Hacer Nacer, Ahmet bin Nambel sıka gördü. i̇bn Mayin ve imamlar sıka gördüler. Yalnız Fellas ve başkaları o Ali'yi eksiltirdi diyor. Yani Ali'nin Şam'ını eksiltir. Nasibi o demek zaten. Onun hilafetini sayık görmemek gibi bir şey. Ebu Hatim Şam'da ondan sağlam görmedim diyor ve bana göre onun nasibiliğine dair görüşü sayık olmamıştır. Sayık olarak sabit olmamıştır diyor. Derim ki e, bu ona doğru bir yoldan gelmemiş. Bunun aksi de gelmiştir. Bukhari diyor ki Ebu yeman dedi ki Haris e, yani önce dil uzattı da sonra terk etti. Bu en doğru sözdür muhtemelen tevbe etmiştir. Yani önce bunu arı yapmış. Ali radiyallahu anh'a dil gibi şeyleri varmıştı. Sonra bunu bu görüşünü terk etti diyor. Bu sağlam bir tarik. Yine Bukhari Ebu yemanın bu sözünden dolayı, yani nasibiliğinden döndüğünden dolayı ondan rivayet etmiştir. Ee, Allah en iyi bilendir. zehebi Esrikat'ta diyor ki Şamlılar'da diyor onun derecesinde sağlam hafız çok azdır diyor çok nadirdir diyor. Pek çok kimse onu tepsik etmiştir. Lakin nasibiydi. Allah'tan selamet dileriz. Ancak o sövmezdi diyor. Yani buradaki nasibilik Ali radıyallahu anh'ı hilafete layık görmeme gibi öyle bir şey. Evet. Yok. Zehebi, Zehebi. Yani bu ruvatın sikatum mütekellim fihim. Yani bu Risale'ye benzer bir başka bir Risale. Yani buradaki kitaptaki Allah'ım benim tahminim sika olanları çıkarmış. Ayrı bir 90 kadar e, hal tercemesi var orada. Orada zikretmiş. Yani o Zehebi'nin sikalını tercih ettiği rağuller. Bu ihtilaf edilen rağuller. Bu kitaptan çıkarttım. Ben öyle tahmin ediyorum. Yani bunda 400 kadar hal tercümesi var. Onda 90 civarında. Şayet ikisi ayrı eserler ise ki bazı ibarelerin ayrı olduğu anlaşılıyor. Burada bazen naklediyorum. Burada yazılan farklı nakilleri var. Muhtemelen ayrı bir kitap bu. Ben öyle tahmin ediyorum. Yani buradan bir de onu özetlemiş. Yani sadece kendisinin sıkı olduğunu tercih ni orada toplamış. Allahu u yani sıkat dediğim o İbn-i Sina'nın spesifik olarak söylediğimde burtlardan aktardığımda Zehebi'nin Sıkat kitabı. Ancak o sövmezdi. Yani Ali Radyal'ların hakkında eksiltme yapardı ama sövmezdi, hakaret etmezdi deniliyor Hariz bin Osman hakkında. Bu görüşünden de döndüğü naklediliyor. İmamların Sept imamların onun tefsiri ki hakkında söyledikleri kabul edilir. Ee, ve Nas hakkında söyledik söylenenler hakkında da ihtilaf var. Bundan tevbe ettiği şekilde doğrusunu alabilir. Yani Hariz bin Osman Tabii'nin küçüklerinden e, Sept Fox konusunda Sept lakin nasibilik nispetedilmiş birisi. Ee, Ali bin Naiyas diyor ki Ben diyor onun şöyle dediğini iştim. Yani Hariz bin Osman vallahi Maşetem Aliyen kat Ben asla Aliye söylemedim diye yemin etmiş. El Kaşfîtesiqa deniliyor. Ee, onun 200 kadar rivayeti vardır. O nasibidir diyor. Ve tevsiki amel geleceğini işaret ediyor. Mizanda mutqin sept diyor. Lakin müptedi diyor. Bidatci diyor. Yine esikat es da zikrediyor. Yani sıkalı rivayeti konusunda. Herhangi bir şüphe yok. Sika. Nasibili hakkında bir ihtilaf var. Derecesi tövbe edip etmediği. orası rast bizi ilgilendirmiyor zaten. Allah izin verirse 85. ile Hasan bin İbrahim el-Kirmani Kirman kadısı ile devam edeceğiz. Subhaneke Allah'ın evi ve eşhedü en la la entevateke la şirkelek ve estağfurke